Allah gibi Bu kadar güzel bir insan Tanımıyor bir insanı onu Gerçek biz ne kadar tanıyoruz da? Biz ne kadar tanıyoruz da? Söyleyin bana Gelse bir yabancı Kapınızı çalsa Dese ki Ben Türkiye Müslüman ülkeye geldim Her biri nasılsa Müslümandır deyip Sizin kapınızı çalsa Bana anlatır mısın peygamberinize sen? Ne anlatırsınız? Ne olur anlatacak şeyleriniz olsun. Anlatacak şeyleriniz. Ama en çok anlatmamız gereken yavrularımızdır. Çocuklarımızdır. Onu tanıyarak büyüsünler. Kimseye kötülük yapamazlar. Yalan söyleyemezler. Yine yanlışlık, kötülük düşüremezler. Resulullah'ı tanıyanlar onu sevenler asla yapamazdım. O ki eğer isteseydi Allah'ın verdiği muhteşem bir makam değil mi? İsteseydi o da altın olurdu diyordu. Ama hayır istemedi. Ne olur şu dünyadan çok şey istemeyin. Hep kavgalar bu yüzden çıkar. Ne demişti Ömer'e? Ne zaman Hani Şu mescidin ebevi Orada işte Evi var ya evi işte o yeşil kubbenin altıydı Evi o yeşil kubbenin altıydı Hemen oracıktaydı Orada yaşardı Ayşe ile beraber Elim dolu Ayşe Kadınlar Hanımefendiler ve genç kızlar Ayşe gibi olamazlarsa bir cemiyet kurtulamaz. Yani ilimle dolmazlarsa asla bu cemiyet kurtulamaz. Ayşe şu an dinimizin en az yarısını Hazreti Ayşe'den öğrendik. Sahabiler. Tabi'in, tebe-i tabi'in. Ey hanımlar, ey anneler ve anne adaylar. Ne olur cehaleti yenin ve ne olur okuyun. Bütün her yan kitaplarla dolu. Her tarafta, hele şu İstanbul. Ne olur okuyun. İki ekmek yerine bir ekmek yerin, bir ekmek parasına bir kitap Ne olmuş? Ne Hazreti Ayşe deyince tatlı bir hatıra geldi aklıma. Bir gün Resulullah Aleyhissalatu Vesselam başını Hazreti Ayşe'nin dizlerine koymuş gökleri seyrediyor. Lütfen evlilerin Hepsi çok dikkatli dinlesinler. Resulullah en güzel örnektir. Eğer ailelerimizde mutluluğu yakalayamazsak, cemiyetin hiçbir tarafında bu mutluluğu yakalayamayız. Hiç koydunuz mu başınızı, eşinizin dizlerine ve göklere hiç seyrettiniz mi? Şuradaki gönül zenginliği Ve sevgiyi mutfessin Resulullah gökleri Zeyrediyor Hazreti Ayşe de öyle yaptı O da baktı göklere Ve sonra ağlamaya başladı Hazreti Ayşe'nin Gözlerinden süzülen damlalar Resulullah'ın yanaklarına düştü Ayşe'nin gözyaşları Nura kavuştu Yüzüne damlalar düştüğünü görünce Ya Ayşe, Ayşe. Niçin ağlıyorsun dedi Yarası Allah Bir aya baktım Bir de sizin yüzünüze Sizin yüzünüz aydan daha parlak. Ya Ayşe Bilmiyor musun Ay nurunu pender alın geçildiğin ebevi evi şimdi bizden ayrıldığı ve ötelere gittiği yer evi orada hücreyi saadet bir gece vakti kalktı ya Ayşe dedi izin verir misin Rabbime kulluk etmek istiyorum şuna bakın niye izin olsun niye izin olsun Zaten dünyaya Allah'a kulluk için gelmemiş Ne için izin olsun? Ne gereği var? Öyle mi? Şu nezakete bakın. Şu nazik beyefendiye bakın. Şu nazik eşe bakın. Ya Ayşe, izin verir misin? Rabbime kulluk edeyim. İslâm'ın ailesi budur. İslamın beyefendisi budur. Hazreti Ağaçı'daki teslimiyete bakın. Ne demek efendim Ne demek Elbette Başı üstüne Niye bir anıtı ömü ya Resulallah Anam babam sana feda olsun ya Resulallah İslam'ın hanımefendisi Ve o gece sabaha kadar Rabbine kumluk eder Sabaha kadar Hz. Resulullah sabah kadar. Bir gün Hazreti Ömer girer. Ömer, hatta Ömer. Gözyaşlarından yüzünde iki siyah çizgi oluşmuş. Erkekler ağlamaz diyorlar. Erkek olu erkekler ağlar. İnsan Beş para etmez şu dünya için Ağlamaz Şu kırıldı bu kırıldı Para gitti bilmem ne oldu Onu ağlamaz Haydan gelen Huya gider Ağlamaz da, Bilir her şeyin Allah'a ait olan Ömer bir gün Sevgilinin yanına geldi Hazreti Ömer O kadar yakındı ki ona Biliyorsunuz Onu öldürmeye gelmişti Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine çöktü Ve o gün aşık oldu ona Nasıl mı aşık? Siz hiç birisine en çok sevenler söylesin Aşık olduğunu iddia edenler söylesin Kim varsa genç yaşlı Sevdiği birisine gidip de Senin nefsinden daha çok seviyorum diye Doğru olacak ama söz Hiç bu sözü söyleyebilen bir aşık kaldı mı bugün? Nefsinden daha çok sevecek. Ya Resulallah ben seni nefsinden daha çok seviyorum. Geldim. Girdi yüce isadete ama girince öylesine Resulullah'ın vaziyetini gördü. Resulullah bir hasırın üzerinde yatıyor. Sevgili hani siz Yavrunuzu görseniz böyle Halının üzerine uzanıvermiş yatıyor ne yaparsınız Aman yavrum der kucaklar Hemen götürün Veya bir arkadaşınız bir kardeşiniz Eşiniz babanız anneniz Üzeri açık uyuyor verseler Hemen götürür üzerine bir şeyler örtarsınız değil mi Kalk üşüteceksin Şurada yumuşak yatağa kalk bir dersiniz Ömer Sizin annenizi babanızı Eşinizi sevdiğinizden daha çok seviyor Resulullah Onu öyle üstünde görünce ağlamaya başladı. Hiç kırıklarla ağlıyordu. Ömer'in ağlayışına Resulullah kalktı. Ya Ömer niçin ağlıyorsun? Ya Resulullah. Krallar, hükümdarlar saraylarda yaşarken. Sen Allah'ın Habibi ve Resulü. Yüzüne asırın izi çıkmış. Rebamıdır. İstemez misin ha Ömer? Dünya onların ahiret bizim olsun. Dünya onların ahiret bizim olsun. Ey dünyalılar! Sizinle dünya kavgası yapmaya gelmedi. Gelmedi. Hepinizi ahirete taşımaya. Hepinizi cennete götürmeye geldi. Bir gün isteseydir saraylarda yaşardı. Allah Cebrail'i gönderdi ve sordurdu. Melik bir peygamber mi olmak istersin? Yoksa kul bir peygamber mi? Eğer o gün Resulullah melikliği seçmiş olsaydı o gün evet Süleyman peygamberden daha zengin bir peygamber olurdu. Mevda da diyor ki Sultan olma kul ol diyor Gelin kul olalım ey Allah'ın kulları Gelin kul olalım Bir gün Meşgid-i Ebevi'de Oturarak namaz kıldı Bütün sahabeler hayret ettiler Namaz ayakta başlardı Kıyam, rükû, secde, tahiyyat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 bir <gülüyor> bir gün yolunuz Medine düşerse Medine'de Resulullah'ı ziyarete gidecek olursanız ne olur onun yanına karnınız sok gitme <gülüyor> Resulullah celil Sizinle kavleye gelmedim. Sizi cennete götürmeye geldim. Kimse düşünmelisiniz. Oğut bambaşka bir alem. O canı sevgili Allah'ın en muhteşem tecellika en şiddetli anlardaki tavırlarını söylüyorum size. Siz artık gerisini düşünün. En şiddetli anlardaki Rauf ve Rahim olan bir peygamberi anlatıyorum. Ve Oğut, ve Oğut, Evet O tam elindeki silahlar hilesine kılıçlar mızraklar kullanıyordu ki Bedrin intikamını almaya gelmişlerdi. Işıklar mı? Bedrin intikamını almaya gelmişlerdi. Musab, Hamza'la hepsi oradalar. Hepsi Hamza, hepsi ordular. Hanesine vuracakmış ve savaşın en şiddetli oldu bir anda. Evet, en şiddetli bir ödü bir anda. Bir musluk. Resulullah'a Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Her birine sakın sakın ha, sakın ha dercesine. Ve Oğut meydanı birdenbire karışır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü haberi birdenbire çığlıklar halinde konuşur müşrikler arasında. Enes bin Nadır, bu sözleri duyar duymaz ne duruyorsunuz? Onun uğruna can verdi bir dava uğruna siz de canınızı verin. Semkir uğruna can vermek Ya Rabbi, bilmiyorlar. Ya Rabbi, bilmiyorlar Allah'ım. Bilmiyorlar Allah'ım. Ne yaptıklarını bilmiyorlar Allah'ım diyordu. Savaşının en kızgın olduğu yerde. Evet, evet. Kaç kişi... Kaç kişi bu şefkati gösterebilir tüm insanlığa? Kim gösterebilir... Rauf ve Rahim bir peygamber. Ve Uhud meydanı. Ve oğut meydanında başka bir sayfa. Bir savaş. Savaş dil sürüyor. Uhud meydanında. Öylesine sürüyor ki şehitler. Tam 70 tane sahabi şehit düşmüş. Tam 70 tane sahabi şehit. Allah'ım. Neredesin? Neredeydi babası? Babası neredeydi? Öylesine üzümlü ki, öylesine özlemiş ki babasını. Adı Fatıma. Babası ise Hamza. Hamza yok aralarında. Fatıma açık, özlem dolu gözlerle sahabelerin birisine gitti göremeyince. Hem Sabi'nin yanına yaklaştı ve ona sordu. Babam nerede? Nasıl söylesin Sabi? Baban artık yok. Diyemedi. Diyemedi. Kaçtı Sabi, kaçtı. Bak dedi. Ömer geliyor. Ona sor. <gülüyor> Ömer'e koştu Fatıma, Ömer babasının arkadaşı, Allah'ın arslanı, Hazreti Ali, Allah'ın arslanı Hazreti Ömer, Allah'ın arslanı Hazreti Hamza. <gülüyor> Ömer'in yaşı ise Hamza ile beraber, arkadaşı onun. Ömer bilirdi babasını, çok yakın arkadaştılar, İkisi de yiğit, birer kahraman. Ömer'e koştu, Ömer'e! <gülüyor> Ömer'in yanı başına kadar geldi. Özlem dolu gözlerle ona sordu. Babamı gördün mü? Gördüm. Ciğerlerini çıkarmışlar. Paramparça etmişler diyebilir miydi? Ne desindi? Fatıma babanın şehit ettiler. Paramparça ettiler. Ciğerlerini kadar parçalamışlar diyebilir miydi? Gözyaşlı, damar. Ömer! Ömer! yi Ömer! Gözlerinden o kadar çok gözyaşı dökülen Ömer. Yüzünde iki siyah çizgi oluşmuştu. O kadar çok ağlardı Ömer. Ömer! Ömer! Ve... Bir şey diyemedi. Yüzünü çevirdi. Dayanamadım Fatıma'ya. Bak dedi kızım, Ebu Bekir geliyor ona sonra. Peki ya, o yumuşacık yürekli Ebu Bekir nasıl söyleyecekti? Koştu Fatıma, bir umutla, bin umutla koştu. koştu. Evet evet, o görmüş olmalı. Mutlaka, nerede olduğunu biliyordu mutlaka. Bir yandan babacını arıyor, bir yandan Ebu Bekir koşuyor. ona soruyor. Babam geliyor mu? Gelmiyor kızım. Yetim kaldın artık. Başını okşayacak bir baban yok artık. Yok. Yok. Böyle diyebilir miydi ya yani? bu Bekir Sıddık radıyallahu Diyemezdi tabii. Hiç diyemezdi. Ağlamaya başladı. Dayanamadı. ...ve hiçbir söz söylemeden ayrıldı Fatıma'nın yanından. Bak dedi Resulullah geliyor ona sor. Elinde süt kırbası, kurma sepeti. Artık Fatıma anlamıştı. Ama küçücük de olsa bir ümit. Hani Medine'de ne kadar sıkıntılı varsa Resulullah'ın yanı başına giderdi. ...onun yanı başında teskin olurdu. Teselliyi bulurdu yani. Fatıma'cık da onun yanına sokuldu. Yanı başına geldi. Ve son kere ona sordu. Ya Resulallah, babam, babacığım nerede? Geliyor mu? Baban ben olayım, Fatıma. Fatıma. ...dikten sonra... ...neredesin? Kaç küçük Fatıma... ...acık sana kozsun... ...ya Resulallah... ...diye derdini söylesin sen. Ey Şefkat ağabey desin... ...Allah Azze Celle... ...Allah uğruna canlarını... ...veda etmiş... ...şehit Hamza'nın... Kızını baharına basan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı hükmündeki ümmetini de Allah bırakmayacaktı ve ona vaat etti. herkese saran, herkese kucak açan, herkese ateşten kurtarmak için koşan, bütün bir ömrünü yaratılmış olan her insan için harcayan, hele ümmetini öylesine seven, bizi bırakamayacak değil mi? İsterseniz, arkadaşlar, şimdi belki... Ola ki bu program ilk defa 15 yıldır VCD'yi anlıyor İnşallah VCD'si çıkacak. Ve şu an bu program belki de dünyanın nerelerine gidecek. Ve belki o izleyenlerin içerisinden birisi diyecek ki o zamanlar geçti o zamanlar. Sonra var mı ki böyle şeyler böyle aşk diyecek belki de şimdi herkese. diyelim ki o zamandan sonrasına birkaç basamak atlayalım mı bu zamana doğru haydi arkadaşlar aşktan söz ettik ha, aşağı Bağdat sorulmaz derler Bağdat'a gidelim ve tahminen birkaç asır sonrasıydı. Bağdat alimler diyarıydı. Biliyorsunuz ki bizim dinimizi bize sırat-ı istikametinde ehli sünnet ve cemaat itikadında tertemiz bize ulaştırmış olan İmam-ı Azam Efendimiz de oradadır. Nice alimlerimiz ...nice gönül orada oradadır. Aşkı o zaman diliminde yaşamış... ...kerametler deryası... ...Şah-ı oradadır. Bağdat'ın sokaklarında geziyoruz. Bağdat'ın sokakları. Gezelim mi beraberce? Bundan asırlarca evvelim. Evet, evet... Esnafın bir tanesi sokak arasında Bağdat'ta bir anda dışarıya pıradı oturduğu yerden ve bir anda sokaklara baktı ve sonra bir ferli kopardı. Eyvallah Ne oldu dediler? Konu komşu koştu. Ne oldu? Niçin feryat ediyorsun? Neden feryat ediyorsun? Ne oldu? <Sessizlik> <Sessizlik> Ey vahdeli. Üstadımız Bişri Hafi vefat etti. Nereden oldu? Nereden oldu? <Sessizlik> Bişri Havi. elbette biliyorsunuz değil mi Hey, bütün insanlara bizi duyan herkese bir şahvi. Ama keşke diyorum, ne kadar sarhoş varsa gelseydi de onlarla bir şahvi konuşsaydım. Çünkü bir şahvi ancak onlarla konuşabilir. Bir şahvi. Mutlaka onlar dinlemeliydi. Onlar anlayabilir ancak sözünü. İşhavî meyhanelerden çıkmayan bir sarhoştu. Çok zengin bir ailenin çocuğu. Öylesine babasından miraslar kalmış ki etrafına dağıtıyor. Meyhanelerde bütün içkiler ondan. Öylesine şahret bulmuş ki bir. <gülüyor> ne? Bağdat sokaklarında, gece yarılarında öylesine sarhoş dolaşıyor ki Beş Bir gün Beş Yine sarhoş sarhoş Ayakkabıları nerede? Bizim biraz önceki gibi Nerede bilmiyor, nerelerde çıkarmış, ne olmuş Bilmiyor Evine giderken bir gece arası Sokakta Bir kağıt parçası görüyor çamurların içinde Eğiliyor Alıyor Kağıtta Allah yazıyor <gülüyor> Kağıdı Elini alıyor Öpüyor Okşuyor kağıdı Evine götürüyor tertemiz ediyor Kokular sürüyor ...ve yüksek bir yere kalmıyor, koyuyor. Koyuyor, koyuyor. Ve Allah da o gece onu... ...viş'in adını, namını temizliyor... ...viş'i alıyor, de sultan ediyor. Evet. Anacı her gece ağlardı. Yavrusunun kurtulması için... ...evlatlarınız vardır yanlış yollarda... Kötülüklerde evlatlarınız vardır. Fiyancalara, peşmekancalara evlatlarınızı kötüleyip durmayın. Bişli şey manası gibi yapın. Hep bişli şey korumuş. Kimselere bir şey dememiş. Gece yıllarında beklemiş. Sarhoş oğlunu sarmış. evlatlarını sevgiyi arıyor. Şefkatle sarmış, okşamış, yatağa yatırmış. Yapma oğlum. Etme oğlum demiş. Sonra secdelerine kapanmış Rabbim Oğlum istiyorum senden Rabbim Rabbim Adam sokaklara çıkmış Vefat etti Nereden biliyorsun Daha biraz önce yanından gelenler var Sohbetinden gelenler var Bir Şahabi Hazretlerinin vefat ettiğini Nereden bildin? Evet, indim. Rabbine kavuştuğu gün o gece, Rabbini bulduğu gün o gece ayakları çıplaktı. Rabbime böyle kavuştum diye, ölünceye kadar ayaklarına bir şey giymemişti. Ve Bağdat'ın sokaklarında, yıl yalın ayak geziyor. Allah'ım bu güzel kolumun ayakları batmasın diye, Bağdat'ta uçan kuşlar, Bağdat'ın sokaklarına pistte Baktım ki diyor adam Sokaklara artık kuşlar pislemeye bir başladı biraz önce Eyvah! Bir Şihafi vefat etti Hakikaten de Bir Şihafi O saatte vefat etmiş. Şimdi dünyaya eyvah çekelim mi? Hey koca İstanbul. Söyleyin, ne oldu sokaklarımız? Nerede bir şafiler? Sana nasıl güzellikler veriyor Şimdi birkaç asıl daha Geçelim, geçelim. Peki hala geçelim. Nereye gidelim Aşk deyince Bağdat'a gittik Aşk deyince Neresi gelir başka Akla neresi gelir Haydi Konya'mıza gidelim Evet evet Konya'mıza gidelim O bir şeyler anlatmada Ayrılıklardan şikayet etmektir Ney der ki Beni kamışıktan Kapardıklarından beri İniltim kadın erkek Herkese ağlattı Ayrılık varını Parça parça eylesin Ta ki aşk derdini Anlatabileyim Her kim aslından Uzak gayri olursa Kavuşma zamanını beklerdir ki, her meclisin alanı iyilerinde, kötülerinde kötülerin de arkadaşı. Herkes kendi zannınca bana dost olur Sohbetimden bir şeyler öğrenmek ister Gerçi sırrım periyadımdan uzak değil Lakin her göz ve kulakta Bunu sezecek nur yok Can ve ten birbirinden gizli değil Fakat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 Kavuşmaya mali olan perdeleri parçaladı. Ne gibi bir zehir ve panzehir olamaz. Ne gibi bir dost ya aşık olamaz. Ne kan dolu bir yoldan haber verin. Meşhur bir aşk hikayesini anlatır Akıl esrarları sırlaşı aşıklar. Dile kulaktan başka talip yoktur. Günler derdimizden uzar, yanıp yakılmayan arkadaş olur. Günler geçerse kan değil. Ey tertemiz dost, sen ebedi ol. Deniz balığı suya kandıramaz. Nasibi olmayana gün uzun gelir. Ham olan, Hiç pişküşün halinden anlar mı bunun için sözü kısak kesmeler edelim ve selamüselam O ayrılık acısı çeker Bir aşk savaşı olur. Ayrılıktır Enes mecesinden, ayrılıktır Resulullah'tan. O da ayrılık derdini taşır. Öylesine bir aynadır ki Mevlana, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlar her gören onu. Onun için o da bütün cihana Resulullah'ın anlattığını anlatır. Çünkü muradı aşık olduğu sevgiliye benzemektir. Hala anlatmaya devam eder. Emlana aşktır. Aşk dağıtan, aşk meyhanesinin sakisidir. Öylesine aşık olmuştur ki, nereye baksa sevgili görür, nereye baksa. ...öyle bir tecelliga ki... ...o ne yapmışsa sevgili onu yapar... ...sabahlara kadar namaz mı kılmış... ...gidin de bir seccadesini görün... ...türbede... ...liğme lime olmuş bir seccade... ...Mevlana demek... ...ibadet demek... ...namaz demek... ...aşk demek... ...çünkü aşık Mevlana... ...sabahlara kadar... Konya'nın soğuk kış günlerinde dama çıkar ayakları kanayıncaya kadar namaz kılar geride bu aşıktan bir seccade kalmış bir de çüppesi kalmıştır ama kocaman bir aşk bırakmıştır geride o yokluğa almıştır onun da aynası kırılmış ve yokluğa gitmiştir işte siyah ...yokluğun sembolü. <gülüyor> ah, Hz. P'nin... ...aşk deryasına dağılın mı? Biz... ...işte... ...duvarda alsılı resimler gibiyiz. Onun dergahında... ...sevgilinin şarkı bursun diye beklenir. O an geldiği anda an başka bir hal olur. O ana kadar... Sanki bir resim gibi durur Biz duvarda asılı resimler gibiyiz Sevgilinin şarkı bir duruydu Dirilip çamını veririz Saldırışım. Biz yokuz Sadece o var Yakışık Biz duvarda asılı resimler gibiyiz Sevgilinin şarkı bir vurdum uydu Dirilip Çamını veririz Eyvallah Yokluktan Yokluğa Yokluktuk Şimdi kefere büründük Başlarımızda Mezar taşları Üzerimizde keferimiz Biz Ölümden ölüme koşarız Ölüme aşık olmuşuz biz. Çünkü sevgiliyle vuslattır. Kim ki ölümden korkuyorsa bizim meclisimize gelmesin. Kim kıyametten korkuyorsa bizim meclisimize gelmesin. Biz kıyamet aşıklarıyız. Kıyamet kopunca Kevser başında bizi bekleyen sevgiliye gideceğiz. Vardost nurusunlar Allah emrim tutanım gel zikre Allah emrim tutanım gel zikre benim hakkım. Bezazın amarım Muhammed Hakkı göz ansın anamım gel zikredeli Hakkı Allah emrin tutanım gel zikredeli Muhammed Hakkı Allah emrin tutanım gel zikredeli Muhammed Hakkı göz ansın zikrullah dendendendeman zikrullah kolay ihsan zikrullah sen gün der allah gel zikre delim hakkı sen der allah gel zikre delim hakkı sen kan Sen tanrın ki birden aldı bu zikri sırdan. sırrın da Cemlaneden gelzikre derim hakkın sırrın da Cemlaneden Aşı başkalaşır Asırları atlıyoruz ya Hele bu zamana gelelim Hele bu zamana Bu zamanda peki ne var ne yok dersiniz ha Şimdi yüreklerinizi sıvkı tutun Şimdi biz bize konuşalım Şimdi 2000'li yıllara gelelim Biz bize konuşalım Hani biz bizi tanırız ya Sen benim, ben sensin Yahvelyem. Var mı başka ayrılık, gayrılık? Var mı? Söndür ışıkları. Hani biz var mıyız? Biz tekiz karanlıkta kalabalığı gören var mı? Yok. Tekiz yakışıklar. Sen Ocean, hangi tamasısın? Ayı bir misin kanları doluyorlar? Biz ay Ocean'dayız. Biz aşk enzimin senle. Sen tutur kendinizi. Ve Allah yeryüzüne son kez Paran Dağları'nda Cebrail'le son nebisine seslendi. İkra, ikra halqal insani hak, ikra wabukal akram यादन रापुन नाबिलाओं को ओ इस सारे खानपुर्त सिल्लाम जाते ओको एविक्यार सारी वे रापुन के इस तरह के मेरे नज़ीये भी मैं निकल रहे थे अल्लाह अल्लाह हम Habibine seslenmeye başladı son kez. İnsanlığa kıyamet öncesindeki Allah'ın son ikazı. Kur'an. Kur'an hayat iksiri. Kur'an insanlığın kurtuluş içerisinde. Bismillahirrahmanirrahim. Moreover, min O kitap, Kur'an onda asla şüphe yok. O mütakiler sakınanlar ve almak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar. Namaz kılarlar. Kendilerine verilen insanlardan Allah yolunda harcarlar. iman ederler. Ahiret gününde kesin kesin kesin inanırlar. İşte onlar Többen'den gelen bir hidayet üstledirler. Ve kurtuluşa ancak onlar. Sen benim hep arpada olsun desek senin gibisinin bölümü de tütün dem olacak habarı olsun. Hey, kendini yetiştir dile. Ya gel başa olsun. Hey. Senin de benim gibi ahın yetmiş, vahın da ağası sandar koşturuyor. İğinde yanılmaz yembe. Hemen bu böyle koydu. Dede adam etmeye geçelim ortaya. Merak etme. Sana ceza bi sababı el atar. Aman Allah bak bunun gibi olursun. Bu da senin kimseye geldi indi. De. Dede pek hoyrat kullanmış da. Vah vah vah vah. Bu kasa benim hayır sezonu lan selam gibi birisidir. Elimi düd geldi dede. Bas surya, pinda, mipinda, tutur musla. Eh, eh, na palum, sana bicher yapalım, değil mi? Şöyle sağında solda bir mahalum hele. Ana, ana, ana, ana, ana. Eh. Ugh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Taha gel davulma. O beş bir mu. Girdal'dan aşağıya bi aşağıya 내려lde. Oradan sonra damatbaşı kollaradı. Kat katdan gel. Oy 58 yaşındayım. E, 9-10 yaşımızda başladığımızı düşünürsek hemen hemen 65 senedir yapar. Tabii senin ilk zamanlarda bu semercilik vardı ama şimdi çağ değişti. Yani. Ya. İnternetler çıktı. Ya orda dur. Onu diye istiyor. Işte. Her gelen öyle söylüyor kadın. Senatım kayboldu, sen kaybol, ben kaybolmazdım. Bu senat kaybolmayacak. Bu kaybolursa ben kaybolurum. Kaybolmamak için kaybettemek lazım. Öyle Semerciliği kaybetmememiz lazım. Elbette kaybettememeyiz lazım. Kaybedersek biz kayboluruz. Elbette biz kayboluruz. Semerci Sami olmaz. Ama çağ değişiyor, istesen de istemesen de olmayacak mı? Varsın değişsin. Sen de içmiyese, ve ülkeye kadar bu araçta da semercilik yapacağım. Hııı, bayağı orijinal şeyler var burada. E var ya Ebe. Yani kolay kolay, semerci kalmadı pek ortalıkta. Ebe de kalmadı, kutsuz. Bu nedir böyle? O bir ip, bizim aklı esik evde, dergâhta, el dokumasında yaptı bunu. Aklı esik? He gelin şöyle olur, eksik eder. Neyse peki, aramız peki değil galiba. Aaa bu yaklaşık olay, iyi olsa ne iyi olmasa ne bir kör oğlu bir ayvan yatayıp gidiyorduk. Hmm. Tabi sen böyle yaşayınca sizin halini bütün cemiyette böyle yaşıyor. Aaa peki bu ne? Bu Gol çok... Golonga. Ne diyor anlayamadım bunu. O Golonga işe. Golonga işe ha? O kemeri hayvanın üstünde sağlam sabitlemeye yara. Sever sağ sola kaymak. Ben böyle bu kadar tekrarla uğraşmak şart bu da versin